547. konu, ashabın yokuş ve inişlerde tekbir ve tesbih getirmeleri, biz bir tepeye veya dağa çıktığımızda tekbir getirirdik, bir dereye, düzey indiğimizde de tekbir getirirdik.